749, numaralı konu, Hazreti Ömer'in tayin ettiği idarecilere bazı şartlar koşması, evet, Hazreti Ömer bir yere vali tayin ettiğinde ona cins atlara binip beyaz ekmek yemesini, ihtiyaç ve iş sahiplerine karşı kapılarını kapalı tutmasını ve ince elbiseler giymesini yasaklar, eğer bunlardan birini yapacak olursan, az edilip cezaya çarptırılırsın, derdi, daha sonra onu uğurlarken de şunları söylerdi, ben sana Müslümanlara dilediğince hükmetme ve karışma hakkı vermiyorum, Onların canlarına, mal ve namuslarına dokunamazsın, senin görevin onların önlerine geçip namaz kıldırmak, alınan ganimetleri hakkınca taksim etmek ve aralarında adaletle hükmetmektir, eğer altından kalkamayacağın bir şeyle karşılaşırsan onu bana gönder, sakın askerlere ve Müslümanlara vurayım deme, çünkü korkaklaşırlar ve sen de onlardan beklediğin verimi alamazsın, askerleri hudut boylarında 4 aydan fazla bekletmek ki fitneye düşüp ahlakları bozulmasın, onlara büyüklük taslamak ki sana gelip ihtiyaçlarını söyleyebilsinler, son olarak da birbirine karıştırılmaması için Kur'an ayetleriyle birlikte hadis ve açıklamalar yazma, Hazreti Ömer, valilerine şöyle derdi, Kur'an ayetlerini başkalarından ayırınız, onları bir arada yazmayınız, elinizden geldiğince Hazreti Peygamberden nakiller yapmayınız, çünkü ben de sizinle ortak olurum, Hazreti Ömer valiler ve diğer idarecilere kısas da yapardı, şikayet edilen idareci ile şikayetçiyi yüzleştirir, suçu sabit görüldüğünde de de onu işten alır ve cezalandırırdı